Anaximenes, millet okuluna mensup filozofların sonuncusudur. Onun Anaximandros'tan hiç olmazsa bir kuşak daha genç olduğu anlaşılmaktadır. İsa'dan önce 585-528 yılları arasında yaşamış olduğu hesaplanmaktadır. Anaximandros gibi onun da doğa üzerine adını taşıyan bir eser kaleme aldığı bilinmektedir. Ancak onun da bu eserinden zamanımıza sadece birkaç cümle kalmıştır. Anaximenes hakkında ana kaynaklarımız başta onun hakkında özel bir monografi yazmış olduğu söylenen Theophrastos ancak bu monografinin kendisi elimizde değildir. Yalnızca ondan diğer biyograf ve doksografların yapmış oldukları bazı alıntılar elimizde mevcuttur. Anaximandros'un şiirsel düz yazısına karşılık Anaximenes'in gereksiz süslemelerden kaçınarak basit bir düz yazı üslubunu benimsemiş olduğu anlaşılmaktadır. Anaximenes'in astronomisi genel olarak Anaximandros'unkine göre bir gerilemeyi temsil eder. O Anaximandrus'un boşlukta duran silindir şeklindeki dünyası yerine havada bir yaprak gibi yüzen bir masa kapağı şeklindeki dünyayı geçirir. Yine Anaximandrus'un güneşi dünyanın altındaki boşluktan geçirtip ertesi gün doğudan yeniden doğdurmasına karşılık Anaximenes Thales'in görüşüne geri döner ve onu diğer gök cisimlerini akşamları yandan dolaştırarak ertesi günü doğudan doğdurur. Buna karşılık başka bakımlardan Anaximenes'in astronomisinin Anaximandros'unkinden ileri olduğunu kabul etmek gerekir. Örneğin ilk defa sabit yıldızlarla gezegenler arasında ayrım yapan Yunan filozofu veya bilgini Anaximenes'tir. Öte yandan ay ve güneş tutulmaları hakkında doğru bir açıklama veren ilk Yunanlı düşünür de odur. Anaximandros'un gök cisimlerini hava tarafından çevrelenen yassı silindir veya tekerlekler şeklinde ateş kütleleri olarak gördüğünü ve ay ve güneş tutulmalarını ay ve güneşin ağızlarının tıkanması sonucunda ışıklarını kaybetmeleriyle açıkladığını biliyoruz. Buna karşılık Anaximenes, güneş ve ay ile diğer yıldızlar arasında bir ayrım yapmaktadır. Ona göre güneş bizzat kendisi ışığa sahip olan bir cisimdir. Ama ay ve diğerleri sadece güneşin ışığını yansıtırlar. O halde ayın güneşle yer arasına girerek güneşin ışıklarının yeryüzüne gelmesine engel olması güneş tutulması, güneşin dünya ile ay arasına girerek ayın yansıyan ışıklarını engel olması da ay tutulmasıdır. Sonra Anakta güneş, ay ve diğer sabit yıldızlar arasında yaptığı ayrımın bir sonucu olarak güneş ve ayı hava tarafından taşınan ve yerin etrafında hareket eden gezegenler olarak kabul etmesine karşılık sabit yıldızları bir takım kristal kürelerde çakılı çiviler gibi düşünmüş olduğu haber verilmektedir. Eğer bu haber doğru ise, ileride Aristoteles'le birlikte ün kazanacak ve 2000 yıl boyunca gerek Doğu İslam dünyasında, gerekse batıda varlığını sürdürecek olan kristal, yani şeffaf kürelere çakılı gök cisimleri öğretisinin başlangıçlarında bulunuyoruz demektir. Anaksimenes'in Kar Dolu yağması, şimşek, yıldırım düşmesi, gökkuşağının ortaya çıkması gibi meteorolojik olaylar hakkında da bazı özel açıklamaların olduğu rivayet edilmektedir. Örneğin ona göre gökkuşağı, güneş ışınlarının yoğunluğu fazla olan bir bulut üzerine düşmesi ancak bu yoğun bulutun o ışıkları geçirmeyip yansıtması sonucunda ortaya çıkar. Meteorolojik olaylar yanında deprem, depremlerin meydana gelişiyle ilgili bir açıklamasının olduğu da söylenmektedir. Bütün bu olaylarla ilgili Anaximenes'in çabasının ve açıklamalarının değerini teşkil eden şey Anaximandros içinde işaret ettiğimiz üzere getirilen bu açıklamaların doğruya uygun olup olmamalarından çok efsanevi açıklamalar olmayıp doğal nedenlere dayanan doğal açıklamalar olmalarıdır. Bu aynı değerlendirmeyi, ana madde olarak kabul ettiği havanın yoğunlaşmak ve seyrekleşmek suretiyle soğuk ve sıcak olanın meydana getirdiği görüşünü desteklemek üzere yaptığı ileri sürülen ilkel deneyi ile ilgili olarak da ileri sürebiliriz. Söz konusu ilkel deney şudur. Söylendiğine göre anaksimeniz, dudaklarımızı birbirine yaklaştırıp avucumuza üflediğimizde ağzımızdan çıkan havanın soğuk, dudaklarımızı veya ağzımızı mümkün olduğu kadar açıp avucumuza üflediğimizde ise Ağzımızdan çıkan havanın sıcak olduğunu gözlemlemiştir. İşte bu gözleminden veya deneyinden hareketle de yoğunlaşan havanın soğuk, seyrekleşen havanın sıcak olması gerektiği veya daha fiziksel bir şekilde söylersek, havanın yoğunlaşması durumunda soğuk olanı yani suyu ve toprağı, seyrekleşmesi durumunda ise sıcak olanı yani ateşi meydana getirmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Şimdi bu gözlemin ne kadar ilkel veya çocukça olduğu bellidir ama öte yandan ne kadar ilkel olursa olsun Anaksimenes'in varlıkların havadan nasıl meydana geldiklerine ilişkin öğretisini böyle bir gözleme dayandırarak temellendirme çabası veya düşüncesinin kendisi değerlidir. Çünkü bu ilkel de olsa bir doğal bilimsel açıklama denemesi anlamına gelmektedir. Anaximenes'in bilimsel başarıları arasında belki de en önemlisi havayla su buharı ve boş uzay arasında kesin bir ayrım yapmış olması ve havayı daha öncekilerin hatta kendisinden sonrakilerin düşündüğü gibi sıcaklığın etkisiyle buharlaşan sudan yani su buharından veya buğdan ve boş uzaydan tamamen farklı cismsel somut bir varlık olarak ortaya koymuş olmasıdır. Daha dar veya asıl anlamında felsefesine geçelim. Ancak bunun için önce eski yazarlardan bize intikal ettiği biçimde Anaksimenes'in görüşlerine ait bildirilerin bazılarını oldukları gibi aktaralım. Erytrastos'un oğlu ve Milletli Anaksimandros'un arkadaşı olan Milletli Anaksimenes, Anaksimandros gibi tözün bir ve sonsuz olduğunu söylemekteydi. Bununla birlikte o, Anaksimandros gibi onun belirsiz olduğunu değil, tersini belirli olduğunu ileri sürmekteydi. Çünkü o, onun hava olduğunu söylemekteydi. O, şimdi var olan, geçmişte var olmuş olan ve gelecekte var olacak olan her şeyin, tanrıların ve tanrısal şeylerin havadan doğmuş olduklarını söylemekteydi. Nasıl hava olan ruhumuz bizi tutmaktaysa, soluk ve havanın da bütün dünyayı çevrelediğini söylemekteydi. Havanın şekli ise şudur. O, kendisine en eşit olduğu zaman gözümüz tarafından görülemez. Ancak sıcak ve soğuk, nem ve hareket onu görünür kılarlar. O her zaman hareketlidir. Çünkü eğer hareketli olmasaydı değişip varlıkları meydana getiremezdi. O, seyrekleşmek ve yoğunlaşmak yoluyla tozlere ayrılır. Seyrekleştiği zaman ateş olur. Öte yandan rüzgarlar yoğunlaşmış havadırlar. Bulutlar da tokaçlama yoluyla havadan meydana gelirler. Onlar daha da yoğunlaşınca su olurlar. Su yoğunlaşmaya devam edince toprak olur ve mümkün olan en büyük ölçüde yoğunlaştığında da taş olur. Bu bildiriler Anaksimenes'in varlık felsefesini tümüyle özetlemektedir. Anlaşıldığına göre Anaximenes, Anaximandros'un apeironundan vazgeçerek toz olarak havayı kabul etmiştir. Ve onun havayı kabul etmiş olması da bir bakıma yine Anaximandros'tan bir geriye gidiş olarak kabul edilebilir. Çünkü bu durumda Tales için yaptığımız veya Anaximandros'un yaptığını düşündüğümüz eleştiri, yani belirli bir tozdan yine belirli, farklı ve zıt şeylerin nasıl çıkabileceği eleştirisi tekrar ortaya çıkmaktadır. Ancak konuya daha dikkatli bakalım. Anaksimenes bir taraftan tözün veya ana maddenin belirli olduğunu kabul ederken öte yandan onun sonsuzluğunu tasdik etmektedir. Yani Thales'ten aldığı tözün belirli bir varlık olduğu öğretisini Anaximandros'tan aldığı onun sonsuz olduğu öğretisiyle birleştirmektedir. O halde onun bütünüyle Thales'e bir geri gidiş olduğunu söylemek pek doğru değildir. Öte yandan Thales'in suyu yerine Anaximandrus'u Aperon'u toz olarak ortaya atmaya götüren neden neydi? Bir önceki bölümde işaret etmeye çalıştığımız gibi bu muhtemel belirli bir şeyin nasıl olup da farklı hatta zıt şeyleri meydana getirdiğini açıklama güçlüğüydü. Eğer Anaksimenes'in bu güçlüğün hakkından gelmek üzere Anaximandrus'unkinden farklı ama başka bakımlardan daha ikna edici ve daha verimli bir varsayımı ortaya attığını görürsek, onun Anaximandrus'a göre bir geriye gidiş olduğu iddiamızdan vazgeçmemiz mümkün olabilir. Hava yoğunlaşma ve seyrekleşme yoluyla diğer varlıkları meydana getirir. Bu varsayım nedir veya onda böyle bir varsayım var mıdır? Evet, Anaximenes'te böyle bir varsayımın olduğunu söyleyebiliriz ve bu varsayım yoğunlaşma ve seyrekleşme varsayımıdır. Eğer tozun veya ana maddenin yoğunlaşmak ve seyrekleşmek suretiyle farklı varlıkları meydana getirmesi mümkünse veya böyle bir görüş makul ise o zaman artık tozu Anaximanrus gibi belirsiz bir şey olarak almak zorunda değiliz. Çünkü bu durumda veya bu varsayımda bir aynı şeyin yani havanın Sıkışınca su, daha fazla sıkışınca toprak, en fazla sıkışınca taş veya kaya, buna karşılık seyrekleşince ateş olduğunu söylemek veya düşünmek mümkündür. Bu varsayımı veya açıklama tarzını kabul ettikten sonra artık tozun belirli bir şey olduğunu kabul etmekte bir sakınca yok gibi görünmektedir. Sonra Anaximandros'un tözü belirsiz bir şey olarak kabul etmesine rağmen, dünyayı meydana getirtmekte Aperon'dan bir parçanın ayrılmasını, bu parçanın zıtlara bölünmesini veya zaten zıtlar olarak ortaya çıkmasını varsaymakta bir güçlük görmediğini biliyoruz. Ancak bu açıklama gerçekten tatmin edici midir? Çünkü bu çokluk ve çeşitlilik tözün birliği ile mıdır? Başka deyişle o, tözden, aperondan bir şeyin ayrılması, bu şeyin farklılaşması, zıtlar olarak farklılaşması ile ilgili olarak yeterli bir açıklama vermekte midir? Oysa Anaximenes, yukarıda da belirttiğimiz gibi, töz veya ilki olarak belirli bir şeyi almış olsa bile, bu yoğunlaşma ve seyrekleşme mekanizması sayesinde ondan farklı ve zatüelleri meydana getirebilir. Günümüzde bütün varlıkların temelde aynı şeyden yani atomlardan meydana geldiğini kabul etmekle birlikte onlar arasındaki farklılıkları atom ağırlıkları arasındaki farklılıklara indirgemiyor muyuz? Aristoteles de herhalde Anaximandros'un açıklamasında yukarıda işaret ettiğimiz mahzuru gördüğü içindir ki yine geçen bölümlerde belirttiğimiz gibi bazı başka yerlerde Anaximandros'un apeironunu tam delirsiz bir şey olarak almaktan çok bir tür karışım olarak yorumlamak ihtiyacını duymuştur. Çünkü bir karışımdan, yani bütün varlıkların içinde birbirlerine karışmış olarak bulundukları bir şeyden, bu farklı varlıkların çıktığını anlamak daha kolay, daha akılsaldır. Aristoteles'in bu ikinci yorumunda, evrende farklı, hatta birbirine zıt olduklarını gördüğümüz şeyler, zaten daha önce Aperon'da birbirlerine karışmış bir halde mevcut bulunmaktadırlar. O zaman yapılması gereken şey sadece bu karışımdan onu oluşturan şeyleri çıkartmaktan ibarettir. Özetleyerek söylersek, belirsiz bir şeyden ayrılan bir parçanın ondan ayrılmasından ötürü nitelik bakımından farklılaştığını düşünmek, belirli bir şeyden ayrılan bir şeyin yoğunlaşma ve seyrekleşmeden yani bir aynı uzay parçası içindeki miktarının çoğalması ve azalmasından ötürü farklı şeyleri meydana getirebileceğini düşünmekten daha az anlaşılır bir şeydir. Bu anlamda Anaximenes'in bir olandan çok olanın çıkması konusunda gerek Thales'ten, gerekse Anaximandros'tan daha açık ve seçik, daha başarılı bir açıklama verdiğini kabul etmek gerekir. Peki acaba Anaximenes bu belirli şey olarak neden havayı seçmiştir? Yoğunlaşma ve seyrekleşme mekanizmasını kullanacak olduktan sonra belirli olan herhangi bir şey, örneğin Thales'in suyunun kendisi, ateş veya toprak da aynı ilke veya toz ödevini göremez miydi? Bazı felsefe tarihçileri bu soruyu cevaplandırmak için haklı olarak ana maddenin yerine getirmesi gereken diğer işlevine, bu işlev için de onun sahip olması gereken diğer bir niteliğine işaret etmek ihtiyacını duymuşlardır. Milet okuluna mensup bütün filozofların değişenin altında değişmeyen bir ana madde veya toz aradıklarını ve bu tozun kendi değişimleri sayesinde diğer varlıkları meydana getirdiği ana varsayımını kabul ettiklerini biliyoruz. O halde onlar bu tozu dinamik, kendinden hareketli, ezeli ebedi olarak canlı bir şey gibi görüyorlar. Onun kendi kendisine değişmek gücüne sahip olmasını istiyorlardı. Başka deyişle, millet okuluna mensup filozoflar madde ile kuvvet arasında bir ayrım yapmıyorlardı. Öte yandan, var olan şeyler arasında canlılar ve insanın olduğunu da görüyorlardı. Canlılar ise en fazla hareket ve değişme kabiliyetini, gücüne sahip varlıklardı. O halde, seçilecek ilkenin mümkün olduğu kadar bu özellikleri taşıyabilecek bir şey olmasında yarar vardı. Öte yandan Aristoteles'in de haklı olarak dikkatimizi çektiği gibi bu filozoflar içinde hiçbiri toz olarak toprağı almayı düşünmemiştir. Bunun nedeni hiç şüphesiz toprağın bu tür bir değişme ve hareket kabiliyetine sahip olmayan bir varlık olması veya böyle algılanmasıydı. Su, akıcı, içine girdiği kabın şeklini alıcı, ısındığı zaman buhara dönüşebilen, donduğu zaman buz şeklini alması mümkün olan bir varlıktı. Buna karşılık toprağı ne yaparsanız yapın topraktı. O ısıttığınızda da topraktı, dondurduğunuzda da. O böylece önümüzde olduğu gibi hiçbir değişme kabiliyetine sahip olmayan bir varlık biçimi olarak durmaktaydı. Öte yandan su ile karşılaştırıldığında havanın suya göre daha hareketli, daha akıcı, daha fazla her tarafa nüfuz edebilir bir şey olduğunu görmek zor değildir. Ayrıca hava yoğunlaşma veya seyrekleşmeye sudan daha müsait bir varlık gibi görünmektedir. O halde havanın bu özellikleri bakımından da suya tercih edilmiş olması mümkündür. Öte yandan ateşin kendisinin de bu özelliklere sahip olduğu düşünülebilir. Nitekim düşünülmüştür de. Gerçekten Anaksimenes'ten hemen sonra gelen Herakleitos, bazı başka nedenler yanında yukarıda işaret etmeye çalıştığımız nedenlerle Anaximandros'un suyu yerine ateşi koyacaktır. Anaximenes'in dünyanın altında bir boşluk olmadığı görüşünü kabul ettiğini belirtmiştik. Tales'in dünya tasavvurunda, dünya su üzerinde yüzmekte, ancak suyun kendisinin neye dayanmış olduğu açıklanmamaktaydı. Bu ise anlaşılmaz bir şeydi. Oysa Anaximenes'in varsayımında havanın destek olmayınca aşağı düşen suyun tersine kendi kendine yeten, daha doğrusu kendi kendisiyle ayakta duran bir varlık olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen bu varsayımında da Anaksimenes, gündelik deneylerinde bir kaptan boşaltılan suyun aşağıya doğru düştüğü, buna karşılık bulut, rüzgar gibi su buharından veya havadan meydana gelen şeylerin kendi kendilerine havada durdukları gözleminden veya düşüncesinden yararlanmıştır. Öte yandan hava, sonsuz bir yayılma gücüne sahiptir. Sonra dünya ve diğer varlıklar, hatta tanrılar, havadan meydana gelmişlerdir. O halde Anaksimenes'e göre dünyanın havada yüzen bir yaprak gibi havanın üzerinde durması veya hava tarafından sarmalanmış olarak taşınması mümkündü. Sıkıştırılmış hava olan su, toprak, taş gibi ağır unsurları içeren dünyanın kaldırma gücü sayesinde onun tarafından sarmalanmış olarak öylece durması mümkündü. Başka deyişle bu varsayımda dünyanın altında boş uzay olması gerekmezdi. O bir şeye dayanmaktaydı. Ve bu şey de havaydı. Bununla birlikte Anaximenes'i toz olarak havayı kabul etmeye götüren en önemli neden muhtemelen havayla ruh arasında gördüğü benzerlik olmuştur. Yunanca'da ruh anlamına gelen pisge kelimesinin aynı zamanda soluk, nefes, solunan hava anlamına geldiğini biliyoruz. Süpesiz ki nefes veya soluk kelimesinin nefs veya ruh kelimesiyle bu anlam akrabalığı bir tesadüf değildir. Hayat veya canlılık ilkesi olan ruhla nefes alma veya soluk arasındaki ilişki en ilkel insanlar tarafından bile kolayca gözlemlenmiş olması gereken bir olgudur. İnsanlar, hayvanlar nefes aldıkları sürece canlıdırlar ve nefes almaktan, solumaktan herhangi bir nedenle kesildiklerinde artık canlı değildirler. O halde nefes, nefstir veya ruhtur. Öte yandan, ruhun bir nefes veya solunan hava soluk olduğu düşüncesinin Yunanlılardan başka birçok ilkel kavimde de var olduğunu onlar üzerinde yapılan araştırmalar doğrulamaktadır. Muhtemelen Anaksimenes'in havayı yani soluduğumuz şeyi ana madde olarak kabul etmesinin temelinde bu gözlem ve bu gözlemin te telkin ettiği düşünceler de vardır. Anaksimenes'in aradığı ilke, değişerek bütün diğer varlıklara meydana getirme gücüne sahip olması gereken ilkedir. Dünyadaki canlılarda yani en hareketli, en dinamik, en değişken varlıklarda ise onların bu hareket, değişme ve dinamizmlerinin kaynağı bir madde olan soluk yani havadır. O halde aradığımız sürekli değişme ve her şeye dönüşme kabiliyetine sahip olması gereken arkenin hava olması gerektiğini düşünmek çok makul olacaktır. Bu düşünce tarzımızın doğru olduğunu gösteren önemli bir kanıt, ile ilgili olarak yukarıda verdiğimiz alıntılar içinde rastladığımız şu cümledir. Nasıl ki hava olan ruhumuz bizi tutmaktaysa, soluk ve havanın da bütün dünyayı çevrelediğini söylemekteydi. O halde bizi bir arada tutan, birliğimizi sağlayan, ruhumuzla evreni bir arada tutan, onun birliğini sağlayan hava, bir ve aynı şeydir veya aynı türdendir. Burada daha sonraları özellikle Pitagorasçılardan itibaren önem kazanacak ve bütün düşünce tarihi boyunca kendisiyle karşılaşacağımız çok kalıcı bir düşünce karşısında bulunmaktayız. Bir küçük evren... Mikrokozmoz olan insanla bir büyük evren makrokozmoz olan dünya veya evren arasındaki benzerlik düşüncesiyle bu ileride Platon'u, situacıları ve bazı başkalarını insan ruhu yanında bir evren ruhu veya alem ruhu inancına götürecektir. <gülüyor> Nihayet burada millet filozoflarında ilk defa olarak ruh üzerine ilkel de olsa bir öğretiyle karşılaşmaktayız. Başka bir ifadeyle burada Yunanlılarda varlık ve doğa öğretisinin yanında İlk kez felsefi bir ruh öğretisinin ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu öğreti Pitagoracılar, Heraklitos, Empedokles tarafından geliştirilecek, daha sonraları Sokrat, Platon ve Aristoteles'te en mükemmel, en işlenmiş biçimini bulacaktır. O halde bu konuda da Anaksimenes'in görüşünü dikkate değer bir ilerleme olarak kaydetmemiz gerekir. Anaximenes'in havanın yoğunlaşması ve seyrekleşmesiyle çeşitli varlıkları nasıl meydana getirdiğine ilişkin olarak yukarıda söylediğimiz şeylere başka bir şey eklemek veya onun kozmolojisinin ayrıntılarına girmek istemiyoruz. Ancak burada bu açıklama tarzının kendisiyle ilgili iki önemli nokta üzerinde durmak istiyoruz. Birinci olarak vurgulamak istediğimiz Anaksimenes'in bu öğretisinde ileri sürdüğü varlıklarda görünen bütün niteliksel farklılıkların aslında neceliksel farklılıklardan ileri geldiği, veya onlara indirgenebileceği görüşünün olağanüstü öneme sahip bir görüş olduğudur. Çünkü modern doğa bilimi hatta genel olarak bütün bilimsel yöntem elinden geldiğince bunu yapmaya çalışmakta, yani nitelik farklılıklarını nicelik farklılıklarıyla açıklamak veya ona indirgemek istemektedir. Örneğin bugün biz sıcaklık veya soğukluğu nitelik olarak birbirinden tamamen farklı iki varlık özelliği olarak almayıp birer ısı farklılığı yani niceliksel bir farklılık olarak görme ve anlama eğilimindeyiz. Bizim için fizikte soğuk olan veya sıcak olan diye bir şey yoktur. Isı derecesi düşük olan veya yüksek olan vardır. Soğuk ısı derecesi düşük olan, sıcak ısı derecesi yüksek olandır. Buna karşılık ileride göreceğimiz gibi Aristoteles tam tersi bir görüşle nitelikleri birbirlerinden yapısal olarak farklı şeyler gibi görme eğilimindedir. Örneğin o fizikte cisimlerin ağırlık ve hafiflikleri arasında kategorik bir ayrım yapmakta veya daha doğrusu cisimleri ağır ve hafif cisimler olarak birbirlerinden kategorik olarak ayırmaktadır. Ona göre bizim için bugün olduğu gibi bütün cisimler ağır değildirler. Tersine bazıları hafiftir ve ağır olanların yerin merkezine doğru gitme yönünde bir eğilimleri olmasına karşılık hafif cisimler, örneğin ateş, çünkü ateş Aristoteles için de bir cisimdir, yerin çevresine doğru gider, yani yukarı doğru yükselir. Böylece Aristoteles'in bu nitelik fiziğiyle bilimlerin, özellikle doğa bilimlerinin gelişme seyrini uzunca bir süre için olumsuz olarak etkilemiş olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşılık Yunan felsefesinde bunun tersi bir bakış açısına sahip olanlar vardır ve Demokritos bu bakış açısının en mükemmel temsilcisidir. Anaksimenes'in yukarıda sözünü ettiğimiz görüşü de Yunan düşüncesinde Nitelikleri niceliklere indirgemek yönündeki bakış açısının ilk bilinçli örneğini temsil etmektedir. İkinci olarak vurgulamak istediğimiz, Anaksimenes'in bu öğretisinin ilk çağın en tutarlı, en bilimsel kuramlarından biri olan atomculuk kuramını hazırlaması bakımından taşıdığı önemdir. Anaximenes'in görüşüne göre hava kendisine en eşit olduğu durumda görünmez. Sıkışınca, yani bir aynı yerde daha çok miktarda hava olduğunda su daha sıkıştığında, yani aynı yerde daha da fazla miktarda hava olduğunda veya aynı hava miktarı uzayda daha küçük bir yer işgal ettiğinde toprak ortaya çıkar ve bu böylece devam eder. Şimdi bu ne demektir? Bir aynı yerde bir aynı şeyden daha fazla veya daha az miktarda şeyin olması demek değil midir? Bunun olabilmesi için ise ortada bir şeyin olması ama ayrıca bu şeyden başka bir şeyin, ister birinci şeyin kendi içinde, isterse onun dışında bir şeyin, yani söz konusu ilk şeyin kendisiz sayesinde sıkışabileceği veya seyrekleşebileceği bir şeyin olması gerekmez mi? Bu ikinci şey, Yer, uzay veya daha doğru bir ifadeyle boşluktur. Birinci şey ise bu boşlukta yer alan, onda az veya çok miktarda veya yoğunlukta bulunması mümkün olan şey, yani atom olacaktır. O halde Anaksimenes'in varsayımı mantıksal sonuçlarına götürüldüğü takdirde son derece açık olarak atomculuk kuramına giden yolun başlangıcını oluşturmaktadır. Şüphesiz bununla Anaksimenes'in Yunan felsefesinde Demokritos'tan önce atomcu felsefeyi ortaya attığına ilişkin herhangi bir şey söylemek istemiyoruz. Anaximenes'in atomcu öğretiyi ortaya atmadığını biliyoruz. Eğer onun öyle bir görüşü olsaydı ifade ederdi. Bizim söylemek istediğimiz mantıksal sonuçlarına götürüldüğü takdirde ondan atomculuğun çıkmak durumunda olduğudur. O halde ileride atomculuğu ortaya atacak olan Demokritos'un ve Leikipus'un Anaximenes'in manevi çocukları olduğunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Nitekim her iki filozofun Anaksimenes'i büyük bir saygıyla anmış oldukları haber verilmektedir. Sonuç olarak diyebiliriz ki, metafizik, düşünme cesareti bakımından veya astronomik tasavvurları itibariyle Anaximandros'tan ne kadar geride olursa olsun Milet milletokulunun ana öncülerine dayanan bir felsefe sisteminin daha üst bir noktasıdır. Bu bakımdan o, haklı olarak Anaximandros'tan daha ileride, ve daha önemli kabul edilir. Nitekim gerek çağdaşları, gerekse daha sonrakiler tarafından o, her zaman Anaktimandros'tan daha önemli bir düşünür olarak görülmüştür. Onun takipçileri arasında Pythagorasçılar, Anaxagoras ve Atomcular vardır. Diyojenes gibi bazıları ise doğrudan doğruya Anaximenes'in görüşlerine geri dönmeyi önermişlerdir. O halde Anaximenes, Thales'ten hareket eden entelektüel geleneğin bir duruk noktası ve bütün millet okulunun tezlerini en iyi biçimde temsil eden insandır. Anaximenes ile birlikte millet okulu ortadan kalkacaktır. Bunun en önemli nedeni ise şüphesiz İsa'dan önce 494 yılında milletin Persler tarafından yakılıp yıkılması olmuştur. Bundan sonra varlığını başka yerlerde, özellikle Büyük Yunanistan diye adlandırılan Güney İtalya ve Sicilya'da sürdürecek olan İyonya felsefesi, Anaksimenes'ten de bazı tezler alarak yoluna devam edecektir.